Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Radyo Havandasınız. Paslaşmalarda yeni bir haftada tekrar karşınızdayım. Geçen hafta futbol dünyası derbile yattı, derbile kalktı Fenerbahçe. Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırladım. E, derbi konuşacağız e, Beşiktaş'ın Avrupa'dan elenmesini konuşacağız ve yaklaşmakta olan playoff'a dair tartışmalarda yine konumuz dahilinde olacak derbiyle başlayalım e, son yıllarda Galatasaray Fenerbahçe ya da Fenerbahçe Galatasaray maçlarını e, Avrupa sınırların dışına taşırarak bir dünya derbisi olduğunu söylüyoruz. Henüz bunun e, iddia edildiği gibi bir dünya derbisi olmadığını biliyoruz. Çünkü bu işin ölçüsü belli. Eğer bir derbiyi yabancı gazeteciler de yoğun bir şekilde takip ediyorsa... E, ...dünyanın çeşitli bölgelerindeki gazetelerde haber olabiliyorsa hem radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde ve internette o zaman diyebiliriz ki evet bizim derbimiz artık bir dünya derbisi olmuştur. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde ilgi uyandırıyorsa evet bu bir dünya derbisidir diyebiliriz. Dünya derbisi olacak nosyonlara sahip bunu inkar ediyor değiliz. Hakikaten yüz yıllık bir geçmiş, amansız bir rekabet, geniş taraftar kitleleri gerilimi, şuyu buyu karşılıklı futbol içerisindeki bir takım yani tırnak içinde özellikle altını çizerek kullanmak istiyorum. Düşmanlık da var. Çünkü derbide bunu yani Futbol böyle lay, lay lay diye bir şey değil. Hakikaten futbol Hayata dair bütün duyguları barındırıyor. Mühim olan onu en ilere doğru, daha doğrusu e, insanların birbirine müdahale edemeyeceği ilişkiler biçimine e, yoğurmak, yönlendirmek. Hasılı e, bizim derbimiz e, evet bir dünya derbisi olacak nosyonlara sahip fakat e, futbol kalitesi açısından da bu derbinin e, yükselmesi lazım. Futbol açısından da ilgi uyanılacak bir içeriğe sahip olması lazım. Sadece kavga ve gürültüyle dünya derbisi olunmadığını görüyoruz. Bizimki daha çok böyle. E, tabii bunun dışında yine e, ara ara çeşitli belgesellere konu oluyor. Yakın zamanda Eric Cantona bile geldi. Bu derbiyi belgesel e, çekiminde değerlendirmek üzere kullandı. E, son derbide 10 gazeteci geldi. Tabi onlar dediğim gibi eğer büyük bir olay çıkarsa, yaşanırsa konu etmek üzere geliyorlar daha çok. Yoksa işte dün Türkiye Ligi'nde oynanan derbide şu sonuç aldığı ile pek fazla ilgilenmiyorlar. Ee, ama dediğim gibi dünyada bir derbi sıralaması yapıldığında, listesi yapıldığında o zaman hakikaten konu oluyor. Şimdi e, bir futbol derbinizin ilgi görebilmesi için... E, Liginizin de toplam kalitesinin çok yüksek olması lazım. Ee, Avrupa kupalarında başarılı olmanız lazım ki spotlar size çevrilsin. Biz bunu zaman zaman sağlıyoruz. Spek, spektaküler yani böyle arada bir e, gerçekleştirdiğimiz e, başarılarla dikkatleri çekiyoruz ama hem milli takım düzeyinde hem kulüp düzeyinde e, sürdürülebilir bir e, başarı elde edemiyoruz. Galatasaray Kadıköy'e en azından yenilmemek üzere gitti. Ama öncesinde karşılıklı dostluk yemekleri yenildi. Güzel mesajlar verildi. Hem Galatasaray cephesinden hem Fenerbahçe cephesinden yönetim bazında dostluk açıklamaları geldi. Hoş atmosfer yaratıldı. Kadıköy'e Galatasaray taraftarlar alınmadı. Çünkü saçma sapan bir karar alınmıştı ligin ilk yarısında ve bu Fenerbahçe Galatasaray-Fenerbahçe derbisine vurmuştu. Hasılı eşitlik gereği bu sefer de Galatasaray taraftarı Kadıköy'e gidemedi. Gördüğünüz gibi Galatasaray taraftarı olmayınca da statta olaylar çıkıyor ve cezalar gündeme gelebiliyor. Bu bu işi artık kabul edelim. Yani e, hakikaten ortadan kaldırmak mümkün değil. En azından çok çabuk bir şekilde ortadan kaldırmak mümkün değil. O zaman bir e, seviye belirleyelim. Yani e, iş taraftara gelince hakikaten aşırı bir tahammülsüzlük, aşırı bir yasaklayıcı zihniyet. Aşırısı da yok aslında. Bu yasaklayıcı zihniyetle taraftar sorunları çözülmeye çalışılıyor. Ama yöneticere dair bir sıkıntı oluştu zaman işte gördük hemen yasalar bir de değiştirilebiliyor. Ee, diyeceğim bu ki bu taraftar yasaklayarak bu işin önüne geçemeyiz. Ancak taraftarı iyiye sevk edecek davranışlar geliştirirseniz değiştirebilirsiniz. Yani siz taraftarın değişmesi için ne yapıyorsunuz? Mesela derbiye Galatasaraylılar giderken Fenerbahçeliler onları sahada nasıl karşılıyor? Bir şey mi yapıyorlar? Bir güzellik mi yapıyorlar? Ya da tem tersi Fenerbahçe önünde ya da arenada bir güzellikle mi karşılanıyor? Hayır. Yani bir jest yapacaksınız, küçük bir takım şeyler yapacaksınız ki bu da tribünde bir e, anlam bulsun. Yani ya, sadece yaptığınız e, çirkinliklerle değil güzelliklerle de gündeme gelirseniz ee, belki taraftarda olumlu etkiler yaratabilirsiniz. Tabii bir de bu iyilik, güzellik, çirkinlik, kötülük bunlar hep göreceli kavramlar. Hakikaten göreceli kavramlar. Ee, neyse işin felsefesine çok fazla girmeyelim. Gelelim futbol tarafına ee, ama futbolu hemen bir ara verelim ondan sonra konuşmaya başlayalım. Beni aşk deli etme ileri Ben Kenan Başaran. Radyo Hava'ndasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Derbi'yi konuşuyoruz. Ee, Kadıköy'deki derbi klasik bir şekilde başladı. Galatasaray iyi görünüyor. Ama goller Fenerbahçe'de. Bir anda 15. dakikayı daha bulmamışken Fenerbahçe 2-0 öne geçti. ve Herkes eyvah dedi Özge Galatasaray'la tabii ki ee, acaba 6-0'a mı gidiyor yine bu maç? Ya da belki daha fazlasına gidiyor mu? Diye düşünmediler. Değil. Fenerbahçelilerde büyük bir mutluluk ve sevinç dolup aynı şekilde onlar da bunu düşündüler. Yeni bir tarih fark mı geliyor? E, fakat 90 dakika bitip şöyle geri döndüğünüzde baktığınızda Fenerbahçe'nin 2-0 öne geçmesini gerektirecek bir futbol yok aslında. Hani karşılıklı ataklar yapılıyor. Fenerbahçe mükemmel iki gol buluyor. Hani defansı yapacağı bir şey yok. Mesela birinci gol sol arkası dönük bir roveşata voley karışımı bir vuruş yapıyor. Semih o tekmeye kafasını koyduğu halde gole mani olamıyor. Normal şartlarda fual bile çalınabilecek bir pozisyon ki bazı hakemlerde fual olması gerektiğini söyledi. Çünkü Sol'un rakibini görüp görmemesi hiç önemli değil. Nihayetinde o tehlikeli bir hareket olarak adledilir ve foal çalınır diyen hakemler oldu. Bunu geçelim. Ama öte yandan Semih hani tabirca ise tekmeye kafa koyduğu halde golü önleyemedi. Alex'in şutunu yapabilecek bir şey yok. Öyle bir yere gitti ki Kaleci bütün çevikliğine rağmen topu çıkartamadı, çıkartamazdı. Hasılı e, birçok Kadıköy'deki birçok derbide gördüğümüz bir manzarayla tekrar karşılaştık. Galatasaray iyi motive olmuş. Hırslı, arzulu. Fakat kalesinde 2-0 2 iki gol görüp 2-0 geriye düştü. E, ancak bu seneki Galatasaray'ın şöyle bir farkı var. Bir kere coşkulu. Ee, bir kere hakikaten takımda başarının getirdiği bir bağ var. Güç, kuvvet e, besleyen duygular var. Takımdaşlık dediğimiz şeyi hakikaten yakalamış durumdalar. E, bir de zaten bir tek tek baktığınız zaman kaliteli oyunculardan oluşuyorlar. Kazanan, kazanmayı seven oyunculardan oluşuyorlar. E, ilk yarı iki bir kapatmış olmaları onlar için büyük bir avantaj oldu. Şayet ilk yarı 2-0 bitse Galatasaray her şeye rağmen bu, bu e, derbi çeviremeyebilirdi. Ama 2-1 kapatmaları ilk yarıyı, ikinci yarıda zaten fizik kondisyon üstünlükleriyle Fenerbahçe'yi ezecekleri aşikardı. E, ve paniğe de kapılmadılar. E, buna karşılık Fenerbahçe paniğe kapıldı. Çünkü kafalarda hep e, işte bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Kazanamazsak biz bu işte bitteris duygusu hakimdi. Halbuki <gülüyor> kazanmasalar da, berabere de kalsalar çok fazla bir şey değişmiyor puan sisteminden dolayı. yine de kazanıp en iyi sonuç elde etmek istediler tabii ki. İkinci yarı Galatasaray resmen tek kale oynadı. Fenerbahçe'yi sağdan sildi diyebiliriz futbol olarak. Ve İkinci golün gelmesi bir yana 3-4 gelebilirdi. Zaten son dakikadaki Baroş'un pozisyonu da e, hani tarih direkten döndü olarak yorumladık biz. Hakikaten de öyle oldu. O top içeri girse Galatasaray 99 Aralık ayından sonra Kazıköy'de ilk defa galip gelecekti. Ama e, futbol ilahları Şimdilik dur dedi. Bakalım playoff'taki derbi de ne olacak Kadıköy'deki maç. Bundan merakla bekliyoruz. Hani bu playoff'un en güzel tarafı işte ekstradan büyüklerin birbirleriyle yaptıkları maçları izliyor olmamız. Bu kadar ama futbol hak açısından bakarsak işte Galatasaray şampiyon oldu. Ama bir de playoff oynamak zorunda kalacak. Ee, tabii maç sonrasında Fatih Terim göklere çıkartıldı. Aykut Kocaman yerlere düşürüldü. Ee, 3 Temmuz'dan beri bir abide gibi duran Aykut Kocaman işte derbide bir beraberlikten dolayı hemen harcanmaya çalışıldı. İşte üç büyüklerin gerçeği budur. Ee, yaptıklarınız yapamadıklarınız karşısında bir anda ...silinip gider. Aykut kocamanı... ...3 Temmuz'dan bu yana ki... ...dirayetli duruşundan dolayı... ...10 derbide kaybetsiz... ...umurumda değil demek gerekirken... ...berabere kaldığı için bile... ...yerden yere vurmaya başırlar. Futbol oyunu Türkiye'de işte böyle... ...nankörlük diz boyu olduğu için... Ee, ...sevilmiyor. Tribünler büyük ve iddialı... ...maçlar dışında dolmuyor... Ve daha da öncesine gidersek işte bu yüzden dünya derbisi olamayabiliriz. Yani bir derbide sadece negatif unsurlar olmaz, pozitif unsurlarda hayata dair, insana dair bir takım değerler de üretirseniz dikkat çekersiniz. E, derbinin yıldızları, golleri atanlardır her zaman çünkü onlar hep anılacaktır. Musa Sov Galatasaray'a golünü attı. Daha önce Beşiktaş'a da attı. İlk geldiği maçta ilk ayağının tozuyla Beşiktaş'a gol atmıştı. Alex e, derbilerdeki 21. golünü attı. Galatasaray'a 8. golünü attı. Elmander bu sene daha önce atmıştı zaten Beşiktaş'a da Fenerbahçe'de. Bir kez daha attı Fenerbahçe'ye. Hakan Balta defanstan geldi. Beraberlik golünü getirdi. Ama der kadar konuşulmadı. İşte defans oyuncuları makus de böyle bir şeydir. Onlar ne yapsa çok fazla gözükmez. Hakan Baltay'ı da ayrıca tebrik etmek lazım aslında. Ee, Tabi değer bir sonrası bütün lastikler patladı diyebiliriz. Ünal Aysal hiç geri olmayan bir açıklama yaptı. Efendim işte Fenerbahçe stadına çıkan olaylardan dolayı eee Fenerbahçe taraftarı Galatasaray taraftarına standartına yükselmemiştir. ve Ali Sami, şey, Türk Telekom'daki e, ilk derbide Galatasaray'a tükürmemiş bile. Şimdi eğer Galatasaray bu hareketlerini atıyorum 3-5 derbi yaparsa hakikaten ne varsın bunu söyleme hakkı vardır deriz. Ama bir maçta o da rakip taraftarlar olmadığı için belki teskindiler. E, bir maçta siz e, bir şey yapmadığınız zaman hemen İstanbul'da yakalamış olmuyorsunuz. E, Oysa ki rakibiniz bir şirke davası süreci geçemiş, Gergin. Maçı mutlaka kazanmak zorunda. Diğer yandan sizin şike davasındaki tutumuz onları kızdırıyor. Haliye ne oluyor? E, bir sürü Olumsuz motivasyon unsuru var tepki göstermeleri için. Haklı değiller ama böyle. E, gitmişsiniz, berabere kalmışsınız, e, böyle olaylarda yaşanması çok güzel olur deyip geçmek varken bizim taraftarımızı standartta daha yükseklemek hiç inandırıcı değil. 3 büyükler, 4 büyükler, Anadolu, yani Türkiye'de futbol taraftarları birbirinin kopyası Hepsi kazanmak, kazanmaya giderken, şampiyonlar giderken, kupaya giderken kuzu gibidirler ama kaybettikleri anda da kurt gibi olurlar. Bunun örneklerini çok gördük. Galatasaray geçen sene olaylar yaşamadı mı? Yaşadı. Fenerbahçe derbisinde sahaya rakı şişesi atmadı mı? Attı. Tribünde bir çocuk başından yaralanmadı mı? Yaralandı. Daha önce bıçaklanmadı mı? Bıçaklandı. Geçen sene, daha bir senesi de olmadı bazı şeylerin. E, Fenerbahçe standartı da oluyor. İnönü de oluyor. Her yerde oluyor. Ama bizim standartımız daha yüksek diyerek ateşi harlamak Sayın Ünal Aysal'ın diyeyim de üflenerek sönmesini sağlamıyor. Yani Sayın Ünal, Sayın Aysal beğendiğim bir yönetici e, anlatmak istediği şey güzel bir şey ama Öyle değil. durum öyle değil. Yani Galatasaray henüz taraftar olarak mükemmel bir standarda gelmiş değil. Böyle bir şey yok. O yüzden e, Ferabahçe Camii Aslı Ali Koç vasıtasıyla hemen cevap verdi ve demeçler havada uçuşmaya başladı. Daha da bir hafta falan sürer bu böyle. Evet derbimiz 2-2 e, bitti. Konuşulan, tartışılan bir derbi oldu her zamanki gibi. E, Fenerbahçe 61 puana çıkıyor. Galatasaray e, 70 puana yükseldi. 9 puanlık fark korundu. E, biliyorsunuz playoff'ta bu yarı yarıya düşürülüşecek. İki takımda puanlarını 3 maçı kazanırsa geriye kalan 3 maçı kazanırsa 5 e, puan farkla playoff'ta karşı karşıya gelecekler. Dilerseniz son bölümde de haftanın diğer olaylarını toparlayalım. Normal. Peki ya havalar? Vallahi gayet normal İşler dedim, gidişler dedim Hepsi normal Peki dedim ya sen, ben Dedi ki normal Peki biz, ikimiz Vallahi gayet normal Halimiz dedim, ne dese beğenirsiniz Normal Dedi normal Peki abi diye sordum Dedi çok normal Peki abi de normal yine kaybettik dedi. Dedi ki normal. Ben Kenan Başaran, radyo alandasınız. Paslaşmaların son bölümündeyiz. Evet, derbinin dışında ne oldu geçen hafta? Beşiktaş Atletico Madrid'e kendi sahasında 3-0 yenilerek Avrupa defterini kapattı. Karvalhali halde rahatladı. Çünkü aylardır biz hem orada hem burada oynuyoruz ve çok zorlanıyoruz. Fikstürümüz çok aleyhimize deyip duruyordu. Beşiktaş'ı Maddet maçı öncesi çok fena halde motive etmişti. Karvaray bütün kamuoyunu. Yeneceğiz, tur atlayacağız, tarih yazacağız diye. Ama e, Atletico Maddet geldi. Bu işin sadece gazla olmayacağını gösterdi. E, sakin sakin topunu oynadı. 3-0'unu aldı gitti. Bu maçta konuşulacak tek şey, daha doğrusu iki şey var. Birincisi Arda Turan'a yapılan küfürler ayıptır. İşte az önce dedik ya derbide de olduğu gibi ayıptır yakışmaz. Çocuk Türkiye'de hakikaten ayakta alkışlanması gereken bir e, duruşa sahip Arda Turan. Taraflı tarafsız herkesin alkışlaması gereken bir çocuk. E, çok zeki. Futbol dünyasının içinde olmasına rağmen yaptığı açıklamalarla harikulade. Yani siyasette verdiği mesajlar bile harikulade bir çocuk. Ne olursa olsun her zaman Arda ayrı bir saygıyı hak eden bir çocuk. E, yapılan küfürler hiç şık olmadı. E, maçada damgasını vuran oyuncu oldu. asist asiste. Onun dışında şunu söyleyebiliriz. Arda Turan e, futbol olarak da çok farklı bir çizgiye gelmiş. O Türkiye'deki her topla koşan uzun uzun deparlar atmak zorunda kalan oyuncunun yerine çok sakin, çok kul cool, e, takımın bir parçası olmuş. Çok fazla kendini ispatlama derdine olmadan oyunda oynanabileceğini ve kazandırılabileceğini öğrenmiş, görmüş. Herhalde bir 10 sene dönmeyebilir Türkiye. Çünkü niye dönsün? Yani hmm, Buradaki o gereksiz baskılar e, yaşamış bir oyuncular bence uzun süre dönmeyecektir Türkiye. E, bir diğer konuysa Cenk Gönen. E, Cenk Gönen e, öyle bir ikinci gol yedi ki hakikaten e, kızmamak elde değil. Dolu içerisinde karıcı hataları çoktur. Hata olmazsa bu oyun zaten sevilmez. Ama e, orada orada cenkin lakait hareketleri e, tartışılması lazım. E, mesela 1-0 olduğu halde tur gitmiş, dakikalar ilerlemiş. Buna rağmen diğer oyuncular canla başla mücadele ediyorlar. Özellikle mesela sol kanatta İsmail Köybaşı'nı uzun, uzun zamanlardan sonra ilk defa bu kadar beğendim. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor sanki Beşiktaş turu atlayacakmış duygusuyla oynamaya devam ederken. Ee, saçma sapan bir topun havadan süzülerek inmekte olan bir topun hani üfleseniz dışarı gidecek bir topu. Cenk ne rakibi kontrol etti ne sağa soluna baktı. Öyle elini açtı topun gelip kucağına düşmesini bekledi. Halide Eloğlu, Falcao e, beklemedi. Araya girdi, kafayı vurup topu ağlara gönderdi. Ve bir taraftar da isyan etti. Sahaya indi. Ne yapıyorsun sen? Dedi. Ne yapıyorsun? Dedi. Hakikaten ne yapıyorsun? E, arkadaşların her şeye rağmen bir emek verirken, senin bu şekilde hareket etmen yazık. Sıkıntıların olabilir. maçtan önce iyi motive olamamış olabilirsin ama yani yakışmadı. Yani daha önce Nietzsche, Nietzsche'den alıntı yaptığı için takdirle karşılanan bir cenk yönen vardı. Elbette ki bu hatalar rağmen kendisi asla hacı Zaten tribünlerde kendisi bir sonraki Manisa maçında destek verdiler. Ama bunun kıymetini iyi bilmeli. Bunun kıymetini iyi bilmeli. İyi bir kalecilik kumaşı var ama aşırı bir özgüven midir? Yoksa karakterinden mi kaynaklı bir şeydir? Yani tarzı o mudur bilmiyorum ama Fazla lakayt olduğu zaman çok şey kaybediyor. Cenk. Aynı Beşiktaş e, kupada artık ligden düşme umutlarını, e, kalma umutlarını köreltmiş, antrenmana bile çıkmayan Manisa Sporu e, 4-1 ile geçti. Kuvarezma affedildi, geldi. O da ikinci yarının son yarım saatinde oyuna girdi, iki gol attı. Tabi bunlar kanılacak şeyler olmamalı. E, Manisa'ya 4 gol atmak ne size iyi yapar ne de kötü. Ee, orada iki gol atmanız da çok bir şey değildir. Kuvay bu takıma büyük borcu var. Ee, büyük maçlarda, iddialı maçlarda bir şeyler kazandırması lazım. Onun dışında Trabzonspor e, Gençler Birliği'ne son dakikada yediği golle bir bir beraber kalarak e, zirveli olan puan farkını düşürme şansını kaybetti. Onlar da şimdi Beşiktaş'la aynı puanla 53 puanla 17 puan farkla Galatasaray'ı takip ediyorlar. Playoff'ta bir şansları çok zor. Ancak son 3 haftada Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin puan kaybı olursa belki bir şansları olur. Onun dışında ligimizde düşme hattında Ankara gücünden sonra belli oldu ki Samsun ve Manisa Spor'da gidiciler Ege'den temsilci kalmayacak birlikte anlaşılan evet haftaya tekrar görüşmek dileğiyle derken Galatasaray kadın voleybol takımını kutlayalım Sev kupasında finale çıktılar Beşiktaş basketbol takımını kutlayalım onlarda Challenge Cup'ta Final 4 oyuncaklar ee, Hiç bir beklentin olmadığı bir sezonda önce Türkiye Kupası'nı aldılar. Sonra da Avrupa'nın 3 numaralı kupasında e, gördüğünüz gibi Final forak kaldılar. Bu arada Türkiye'de bir UEFA kongresi yapılıyor. Michel Platini geldi Türkiye Başbakan'la görüştü. Şirke davasını konuştular. Ee, bir takım sıkıntılar denildi Başbakan'ın tarafından. Ee, muhtemelen kendi yol haritamızı sunduk. Nedir? İşte biz futbol federasyonumuzun alacak kararlara saygı duyun dediğini UEFA'da kabul etti mi etmedi mi bilmiyoruz. Bunun dışında yarın UEFA kongresi toplanacak. 36. UEFA kongresi Türkiye'de yapılacak. Burada esasen UEFA'nın önümüzdeki yıllara dair alacağı çeşitli kararlar netleştirilecek ve kamuoyuna açıklanacak. Böyle bir anlam var. Haftaya bunların da sonuçlarını konuşuruz. Şimdilik hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.